Darısı Başına Yazan Ayşe Keşir Yöneten Engin Uludağ Efektör Erhan Mesutoğlu Oynayan sanatçılar Recep Köksal Engür Asiye Lale Oraloğlu Aysel Işık Yenersu Zeliha Tanju Tuncel Hasan Metin Çoban Semiha Selma Kutlu Sesler Ahmet Açık Göz Şule Ateş Havada bugün ayaz var. Üstünü başını iyi giyir Ecebim. Meraklanma anacığım. Dikkat ederim. Ben öğleye doğru yemeğini alır gelirim tarlaya. Odun yeri ayarlayacağım. Öğleyi bulmaz biter. Odun yerimi E ya Rıfat Emin yarın kendininkiyle birlikte bize de odun alacak. Daha parası hazır değil ki. Emmin bu yılki benden olsun dedi. Olur mu anacığım? Biz başımızın çaresine bakamıyoruz Bu da. da odunu Emmim getiriyor? Bu nasıl sözü oğul? Yabancı değil ki emmin Baba yarısı sayılı. Rıfat emmime bir şey dediğim yok anacığım. Dedemden sonra sağ olsun her fırsatta elimizden tuttu. Lakin olmaz. Cemal'in yetimleri emmilerinin eline bakıyor dedirtmem ben. Emin öyle şey dedirtir mi oğul? Emmim demez de başkası der. Parası neyse söylesin. Halden meyve parasını alınca veririz. Ama... Yok anacığım yok itiraz etme veririz dedim. Hadi kal sağlıcakla. Geç olmadan tarlaya varmalı. Güle güle oğul. Aman bağrını yiyor. Tamam anacığım tamam. Sen de kendini fazla yorma. Recep. Recep. Ah sen miydin Hasan emmi? Ah niye ona böyle sabah sabah? Yukarı ki tarlaya. Ağaç diplerine bakılacak da. Atla traktöre. Ben de yukarıya giriyorum. Yol ağzına kadar bırakayım seni. Ee, zahmet etme sen. Atla dedim. Ee, peki. Yol ağzına kadar bineyim. Sabah sabah yollara dökülen bir sen bilme. Bütün köy uykuda. Ee, herkes işini bitirdi Hasan emmi. Bizim sağaçlar duruyor. Aa, daha çok mu? Yok yok. Epeyce kolayladım şükür. Anam da yardım ediyor zaten. İki eh, yüz güne kadar biter. Eminler yardım etmiyor mu he? Nasıl yardım etsinler? Rıfat emrim çarşıda çalışıyor. Sabah gidip akşam gelir. Ya Hamdi? Ee, Hamdi. Başver başver. Kabahat <gülüyor> bende ki sordum. Hani dedim belki. <gülüyor> e, yoksa seni sıkmak değil niyetim. Ha? Ya, Hamdi yardım etmesine ederdi de... Şu, ...kendi telaşı işte. He. O da işlerini yeni bitirdi. Ee, çatının da onarılacak yerleri var. Son zamanlarda onunla uğraştı. Ha. Malum önümüz kış Öyle ya önümüz kış Ama şunu iyi bir Recep Şunun şurasında aramızda bir iki ev var Komşu sayılırız Bir sıkıntın bir derdiniz olur da bize gelmezseniz Ben de başkasından duyarsam Vallahi gücenirme Tarlayı tez vakitte bitiririm Bu havada iş uzamaz ah, Lüzum yok Hasan emmi adam yardım ediyor ha, Yarın Mehmet de gelir eh, Laf dinle biraz laf dinle. Bunlar kadın işi değil Ananın yapacakları aydı Seninkiler ayrı hem sonra bir gün bize de bir adam lazım olur. Sen gelirsin. Böylece ödeşir tamam mı? Ee, tamam. Öyle olursa tamam. <gülüyor> Tıp rahmetli baban gibisine şu gururun, baş eğmezliğin olduğu gibi ondan kalmış sana. Ee, yol ağzına geldik Hasan emmi. Ben insem. Geldik mi? İyi iyi iyi. İn hadi in. in. Ha. Aa, Buyur. Ağaçtan budadıklarınızı yani çalıyor çırpıyor, sakın ola sırtınızda filan taşımaya kalkmayın ha. Benim yukarıdan şöyle bir haftalık kadar bir işim var, yol kenarına yığın, bir akşam geçerken alayım. Zahmet etme Hasan emmi. Aa, azar azar taşıyarsın. kızarım ha kızıyorum ha. Oğlum yolumun üstü, Allah Allah. Hem traktörün yapısı boş dönüyorum, sözünü tut tamam mı? Tamam Hasan emmi, tamam, sağ ol. Sen de sağ ol, hadi kolay gelsin. Baba ben çıkıyorum. Hmm. Doğrudur, hiç yemek de yemedin. Hem nereye böyle? Yetti bu kadar doydum. Kahveye varacağım biraz. İyi. iyi. Ha! Yarın için dediğimi unutma. Recep öyle tek başına olmaz. Komşuyuz yumuşası aslında. Unutmam baba. He. Sabah namazından sonra varırım. Hadi ala ısmarladık. Tek başına nasıl yapsın çocuk? Öyle ya kolay mı? Bahçayı bilirim çok büyük. Emmilere yardım etmez miymiş? Ben de sordum. Rıfat çarşıda çalışıyor biliyorsun. Sabah git akşam gel. Vakit mi var? Ya Hamdi? Aman kadın. Hamdi'yi bilmezmiş gibi sorarsın. Ha, bilirim de. Hani dedim bazen insafa gelir. Yok girip. canım hamdi bu. Günahını bile bedava vermez o. Ama Recep'e helal olsun. Bugüne kadar emmisin aleyhine bir söz çıkmadı ağzından. Yine de süsüyor çocuk. Yine ee, de süsüyor. Çocuk çocukluğunu mu bildi. Daha mektepten yeni çıkmıştı baba öldüğünde. Ah. O gün bugündür evine erlik eder. Hmm. Ah, kadın yarma çorban da pek güzel olmuş. hani Elle sağlık. Afiyet olsun. Asiye gelinlere de salaydın ha. Salmaz mıyım hiç? Semih'a sofraya oturmadan bir tas götürdüydü. Oh iyi iyi. Sofrayı kaldırayım bana Kaldır kızım kaldır. ha Sobanın üstünde ibrikle sıcak su var. <gülüyor> Bulaşık için. Ocakla yeniden ısıtma. <gülüyor> Olur ana ısıtmam. Ah, Semih'a kızım aman çayımı unutma. <gülüyor> <gülüyor> Unutur mıyım baba? Denledim <gülüyor> de daha çökmedi. <gülüyor> Birazdan <gülüyor> getiririm. Bak geçen gün Aysel'i gördüm. Ne çabuk büyümüş serpilmiş öyle. Aysel. Aysel. Recep'in bacısı Aysel. E, büyüdü tabii. Bizim e, Semiha ile arasın nasıl onlar? Aynı yaştayız. Beşten birlikte ayrıldık. Sahi mi ya? Ha, tabii canım aralarında ay farkı var. Aa. Aysel Kiraz ayı girmeden doğduydu. Evet. Semih'e de harman sonu. Doğru ya tabi. Rahmetli Cemal'le aynı okula kayıt yaptırmaya dedesiyle birlikte gittiydik. Ama maşallah Aysel epey büyük gösteriyor. Ha, bizim ile aynı yaşta olduğuna kim inanır bakınca. Ee, anası boylu postu. E, babası rahmetli de öyleydi. Kime çekecek? Herkes de gösterişine aldanıyor. Daha ne ki on beşinde. ama bir şeyler çalındı. Rüstem'e Aysel'i oğluna istermiş öyle mi? Ya, duyduğuma ha? göre öyle. Hmm. Emmisi ile başlıkta anlaşmışlar da Recep razı olmamış. Ah be Hamdi'ye bak sen. Neredeyse öz yeğenini satacaksın. <gülüyor> Kız küçük. Hemide gönlü yok. Recep evet. verin mi? Hamdi işi büyüteydi Recep dünyayı başına yıkardı Alim Allah ı. Aferin ağa bu oğlan alem doğrusu. Ona her baktığımda babası geliyor aklıma. Çalışkanlığı, ailesine sahip çıkışı. Ha, dedeler öldüğünde Hamdi bakamazlar diye Recep gibi az yer vermeye kalkmış da Rıfat'la diğerleri zor baş etmişler. Ama şimdi Recep'in elindeki bahçeler, gelin gibi, gelin. Gözü gibi bakıyor da ondan. Ya. <gülüyor> Elin iş görür ama kulağın da bizde. <gülüyor> değme <gülüyor> kızıma, <gülüyor> değme. Bak çaylarımızı da getirmiş. İyice yoruldu zaten. Buyur baba. Sağ olasın kızım. Ana sen? Ee, açık yaptıysa içelim Sonra çarpıntı yapıyor. Nasıl içtiğini bilmez miyim ana? Buyur. Aysel de dün küçük kardeşleri Murat'tan mektup geldi diyordu. Bir sevişliydi ki görecektin. Al işte. Murat'ı okutmak için göndermez. Az iş mi? Ee, öyle tabii. Bir başındayken bile oğlumuz okutamadık. Bir tek başımızaydık ya. Recep şuncacık yaşında kardeş okutuyor. Ya Kemal öğretmen ön ayak oldu da öyle. Olsun kızım. Parasız yatılı mıymış neymiş? Devlet okutuyormuş Murat'ı. Ne olursa olsun. ...Recep'in onu taa oralara göndermesi de bir şey. Git, gel, go, yol parası, harçlığı... ...e bunlar az şey mi? Üstelik tarlada, bahçede adam lazım olur ona. Tabii ya. Murat da hevesliydi hani ha. Üstelik Kemal öğretmen de çok akıllı diyordu. Doğrudur. Öğretmenden Allah razı olsun. Bir yetimin nasiplenmesine sebep oldu. Ne o kız? Semih abi, yeni en mi dikiyor? <gülüyor> Diktim de bitti. İlk açıyorum ha. şimdi. <gülüyor> Bayram değil, Seyra değil. Nereden çıktı bu? He? Aman adam. Senin geçen çarşıdan aldığın basma. He. Yarın akşam Rasim Emin'in Zehra'nın kınası var ya orada giyecek. Aa doğru ya. Ertesi günde gelin ama Unutmuşum i̇yi, iyi Güle güle. Sağ <gülüyor> Sağ ol baba. <gülüyor> E sen niye kalktı sofradan? İçeride Üstünü bir değişiyor. var? değişiyor. Niye değişiyor? Hayırdır? E biliyorsun. Rasim'in, Zehra'nın kınası var. Oraya gidecek. Kiminle? Kiminle mi? Ha. E Semihayla. Hasan emminin Semih'a. Semihasız gitmeyeceğini bilirim anacığım. Yani yanlarında kim gidecek onu soruyorum. Yanında mı? Hı, -hı. E, İkisi gidecekler işte o. Daha kim olsun? Kına bu. Hep gençler gidiyor. Anacığım, anacığım... Bak bunları benim söylememe hiç gerek yok ya... ...akşam vakti iki kız... ...köyün öbür ucuna bir başlarına nasıl giderler? Oğul herkes gidiyor. Olmaz anacığım olmaz. Simya'yı bilmem ama Aysel olmaz gidemez. E, ne yani hiç mi gidemez? <gülüyor> hiç demedim anacığım ama yalnız gidemez. Sen de git yanlarında biraz durun gelin. Aysel! Aysel! Buyur abi bir şey mi istedin? Yok yok bir şey istediğim yok doydum elhamdülillah. Ee, anam da sizinle gelecek ona göre. A anam da mı? Ha, ha, ha. Niye? Hele şöyle otur bakayım. Abi bir şey mi oldu? Yok güzelim yok şimdilik olan bir şey yok. Fakat birkaç ay evvel olanlar malum. Hamdi ömüme kalsa şimdiye gelin olduydum. Bak biz birbirimizin <gülüyor> yabancısı değiliz. Onun için utanıp sıkılmadan dinle beni. <gülüyor> Maşallah boyun, postun gösterişin yerinde. Yaşından fazla gösteriyorsun. Abi. Daha şimdiden kapımızı aşındırmaya başladılar. Bak güzelim. Her ne kadar ben, anam varsak da... ...baba yokluğu hiçbir şeye benzemez. Biliyorum abi. Elbette, elbette. Ama ben yine de mi diyeyim de. Semiha ile aynı yaştasınız. Onun yaptığını yapmak senin de hakkın. Bana kalsa yaparsın da. E? Ama köy yeri malum. En ufak bir şeyde ne derler? Babası yok ya... Değil mi? He? Bütün bunlara fırsat vermemek lazım. Beni anlıyorsun değil mi? Tabii abi, haklısın. Tamam. Öyleyse anam da sizinle gelsin. Çok da fazla durmayın, değil mi? Durmayız abi, sen hiç merak etme. He, olmalı. Ben bakarım ana. Hadi Ayşe, daha hazır değil misin? Ben hazırım da anam da bizimle gelecek. Abim ikimizi yalnız göndermiyor. Sahiden bir şey mi oldu? İnan ki yok. Sadece anamı da yanımıza katıyor o kadar. Gerisini sonra anlatırım. Ne yapalım? Hiç göndermemesinden iyidir. <gülüyor> Ana! Hadi ama Semihe hayatta kaldı. Geldim, geldim. Geçilli şalvarımı aradım da. Gördün mü? Divanın altındaki sepette yok mu? Ha, oraya bakmadım. Dur ben bakayım dur. Geçen çamaşırdan sonra oraya koymuştum. Müzik <gülüyor> Aysel abim bir şeye mi kızdı niye ikimizi yalnız göndermedi Sana bir şey dedi yok ki bana olmaz dedi Burası köy yeri insanlar öyle birbirini gözlüyor laf etmek için <gülüyor> Hele bir de kız kısmımızın <gülüyor> Biliyorsun geçenlerde beni istedilerdi de Hamdi emim neredeyse veriyordu Biliyorum o günden sonra abim daha da üstüme düşer titizlenir oldu Aslında pek de haksız sayılmaz Değil mi Asiye yenge ee, Öyle Recep başımızda erimiz Her şeyi ince ince düşünür Hesap eder Başkalarının başına ne işler gelir unutulur Ama yetimlik so Babası yok da ondan deyiverir Asiye gelin nereye böyle Zehra'nın kınasına Kızlar gidelim dedi de Sizinkiler gitmiyor mu Aman dururlar mı Yemeği yedikleri gibi hemen çıktılar Kız kısmını kınada düğünde zapt edebilene aşık olsun Eee gençlik hepimizin başındaydı Öyle tabi Bizim yaşımızda oğul uşakka ailesi derken Varsın şimdi eğlensinler Aysel'in yanındakini tanıyamadım Aa Semiha sen misin yoksa Eee ya Halim abla nasıl olsa bilemedim beni Ay ne bileyim Karanlıkta çıkaramadım birden Bunlar daha dün altları bezli kapı önünde oynarlardı Kurban olduğum Allah Yaşlanıyoruz Asiye gelin yaşlanıyoruz Eee ne yaparsın Herkesin başında Çocuklar büyüyüp adam olacaklar Ömrümüz yeterse biz de göreceğiz Adam olmak dedin de Senin ufak oğlandan haber var mı Ne yapar ne eder e, Ara sıra mektubu gelir seviniriz İyiymiş şükür Kaç sene oldu okumaya gidelim? Dördüncü senesi bu sene. Daha da var öyle değil mi? Olmaz mı? Daha liseye bu yıl başladı. Bu bitecek. Yükseğini okuyacak da ondan sonra öğretmen çıkacak. <gülüyor> hey, Allah kolaylık versin. Amin amin. <gülüyor> Kahvaltını sıkı et de ol. Öğlene kadar tutsun. Havada bir türlü düzelmedi gitti. Ya öyle. Allah vere de dünkü dolu ağaçları fazla dökmemiş olsun. Bilinmez ki anacığım. Gidip bakmak lazım. Oysa ağaçlara ne de güzel bakmıştık. Dalları ayrı, dibi ayrı. Ya sebzeler? Onlara ne oldu kim bilir? Tamam anacığım tamam. Olan oldu artık. Gidip bakacağız. Mevcut ne zaman geldi sen bu Aysel kiminle konuşuyor tamam. öyle kapıda? Çok teşekkür ederim. Hah geliyor işte. Murat'tan <gülüyor> mektup var ana. Amanın oğlum. Murat'ım. Ver hele ver. <gülüyor> Kokusu vardır şimdi. Oğlum. <gülüyor> ana ana onca yoldan sonra koku mu kalır mektupta? <gülüyor> kalır kalır oğlum. Ancak analar alır o kokuyu. Aysel. Hı? Sabah sabah posta gelmez. Nereden çıktı bu mektup? Sahi ya. Şey, Rasim emmini Nuri getirdi. Dünkü postada muhtar oraya bırakılmış da... ...işte Nuri de tarlaya giderken... ...yolun üstü üstüye getirivermiş. Aa, anlaşıldı. E ver bakalım. Kardeşimiz neler yazmış, ne havadisler göndermiş. Al oğlu. <gülüyor> <gülüyor> Kıymetli anaçım. Başta anam, amcalarım, sonra Recep abim, <gülüyor> Aysel ablam... ...hepinize ayrı ayrı selam eder, ellerinizden öperim. Eh, işte bu kadar. Neyse ki iyiymiş, dersleri de iyi. Çalışır benim oğlum. Benim adam olup Kemal öğretmen gibi öğretmen çıkacak. Bak, Kemal öğretmenden de Allah razı olsun. Öne yak olmayaydı bizim parasız yatıldan falan ne haberimiz olurdu? Öyle tabii, çok uğraştı Elinden geleni ardına koymadık. E Murad'ım da iyice çalıştı ama. İmtihanık kazanıverdi. Çalıştı ya. İsteyip gayret edenin önünde ne durabilir anacığım? Bilirim oğul. Recep'im senin için de zor. Gurbette kardeş okutmak. Üstelik bağda bahçede adama ihtiyacımız varken. Ama Allah için bir gün Murad'ın gönlünü kırmadın. Okumak gibi var mı ana? Bağ bahçeyi ne yapar eder hallederiz. Bunun için hayıflandır mı? Yeter ki Murat memlekete millete faydalı olsun. Ana, ne oldu daldın yine? Yok bir şey kızım. Düşünürüm abinin askerliğini. Ne varmış askerliğimde ana? Kolay mı o? Gurbet bir keniki olacak. Atasa ettiğin şeye bak. Bir ben bir sen değiliz ya. Herkesin oğlu gidip geliyor. Vatan hizmeti. Öyle ol. Hadi bağ bahçeyi geç. Geride yetişkin bir kız. Ne yaparız? Aman anam. Anam doğru söylüyor. Sabah sabah zamanı değil ama... ...madem anam lafını etti... ...Aysel bak şimdi beni iyi dinle. Buyur abi bir şey mi var? Kalaşlanma canım. İkimizin de bildiği bir mesele. Dinle bak. Gelinlik çağındasın. Sağdan soldan gelenimiz eksik değil. Ee, biz de seni istemediğim yere verecek değiliz. Öyle değil mi? Bilirim abi vermezsiniz. Gerçi biz anamla evvelce konuştuk ama... E, ...en iyisi dost doğru demek. Aysel... ...benim niyetim... ...askere gitmeden seni baş göz etmek. Yoksa gözüm arkada kalır. Haksız mıyım? Ha? Haklısın abi. Rahatsız memmenin Nuri. Ha? Ne dediğimi anlıyorsun değil mi? Uyunu suyunu iyi bilir ve severim. dürüsttür merttir... ...sonra çalışkandır... ...sonra temiz aile, soyu sopu belli. E, demem o ki... ...eğer sen olur dersen... ...yani gönlün varsa... ...ben gitmeden bu işin adını koyalım. Hı? Abi sen nasıl istersen B Bilmem ki Bıhanım, Evlenecek sensin sen diyeceksin Ne diyeyim ben abi Sen bilirsin işte Tamam Recep Aysel diyeceğini dedi işte Sıkma kızı Al kızım şu sofrayı götür de mutfakta eşini gör Tamam ana peki Recep Oğlum daha önce de dedim sana Aysel'in gönlü var bu işte ...ne işteleyip sıkıyorsun kızı? Ben anladım zaten anacığım. Bana da dost doğru desin de içim rahat etsin. E, kız kız bu utanıyor ne yapsın? E, sahiden sen de olur dersen... ...haber salalım ha? E, tamam salın. Ben askere gitmeden taksınlar yüzüğü. E, bir zamanda gelir düğünü yaparız Peki oğlum. Yarından tezi yok haber ederim. E, onlar da öylece beklerlerdi. ...bütün köy burada ben Nuri. E, Asker yolluyoruz ya, köyün gururu, sevinci. E, Gurvetin en güzel yanı da bu herhalde. Öyle, öyle tabii. Hmm. Allah'a emanet olun be Sağ sağ cin gider gelirsin inşallah. Ya, vatan sağ olsun anacığım, gidip de dönmemek var. Hakkını helal et. Bileyim dönmem değil. <gülüyor> Hakkım helali, hoş olsun Oğul Nuri, Nuri az gelsene ya, Nuri. Geldim. Geldim. Anacım, sen de az eğleni ver şöyle Gel Nuri gel <gülüyor> Bak Nuri Anam, bacım, önce Allah'a Sonra sana ima et Biliyorsun Aman Recep tasa edecek başka bir şeyim yok İçin rahat etsin Söylüker de olur olmaz şeyden lan çıkıyor Gelirsin man gözmüze. Ben dönene kadar kimseye susa vermeyeyim. Ecep, bacım yarın bir gün nikahlı mı olacak. O ne laf? Söz gelsin. Adı onun bunun ağzında dolaksı ister mi? Şey hiç merak etme. O de gözüm gibi sakınırım. Sağ olasın, sağ olasın. Ya. Biliyordum ya. Hiç de söylemeden edemedim. <Gülüyor> otobüste kalkıyor. Hadi Vargas olacaklar. Güle güle. <Gülüyor> ...gelecekti... ...gel Semiha gel... ...hoş geldin Semiha... ...ne o? yüzünden düşen bin parça... ...he... ...sorma... ...sorma başıma gelenleri... ...dur hele dur içeri geç bakayım şöyle... ...gel böyle kapı ağzında olmaz gel oturalım şöyle... ...otur bakayım anlat ne oldu ha... Anladım. ...anam beni Emin Ustalara veriyor... ...ne... ...Emin Ustalara mı... O iş bitip kapanmamış mıydı? Hayır biliyorsun ne zamandır ister dururlardı. Babam pek aldırmıyordu ama... Anam iyi varlıklı aile rahat edersin diye gün gün söyler dururdu. Senin istemediğini <gülüyor> biliyor ama. Öyle de anam ille de olsun diyor. Ha, anama da gelip kaç defa anlatmış... Emin ustaları öyle bir övmüş ki anam ta o zaman verecek galiba demişti. Sonunda verecek işte. Yapma ağlama baban <gülüyor> anlar istemiyorum gönlüm yoktu de. Deniyor mu Aysel baba karşısına geçip deniyor mu? <gülüyor> ah sana nasıl imreniyorum bir bilsen. Ne güzel abin hiç zor etmeden istediğine Nuriye verdi. <gülüyor> ne olur ağlama böyle bir şey halledemezsin ki. Ağlama bir çıkar yol bulunur elbet. <gülüyor> i̇nan ki inan ki maldam evde gözüm yok. ...ama niye böyle zor ediyorlar anlamıyorum. Şu Recep abimin inadı olmasa. Recep abin mi? Bak seni seni kendim kadar iyi bilirim. Hoş sen hiçbir şey edemezsin bana ama ben yine de bilirim her şeyi. Neyi kız? Neyi biliyor Neyi mi? <gülüyor> İlle söyleteceksin. Recep abimde gönlün olduğunu. Ama... Ne aması? Yalan mı? Şey doğru da sen ne zaman anladın? Çoktan biliyorum. Abimi askere yolcularken iyice emin oldum. Bir kız ancak sevdiği için bu kadar ağlar. Anan nasıl oldu da anlamadı hayret. Ay ne fenasın. Kaç ay oldu tek söz etmedin. Niye söylemedin? Şimdi yeri geldi de ondan. Hem sen demeyince ben ne diyecektim. Sonra abimi debilirim bilirim. Abini mi? Ya Recep abim de boş değil bilirim. Boş. Boş değil mi? E değil tabii. <gülüyor> Ama o inadı o gururu yok mu? E ne ilgisi var gururla bunun? Bilmez misin abimi? Gururu her şeyin üstünde gelir. Askerden gelmeden dünyada hissetmez seni. Anam ara sıra ağzını arardı da hiç oralı olmazdı. Hı. Hı. Hele bir askerlik bitsin öyle derdi. Bak Semiha eğer seni Emin ustalara verirlerse çok yazık olur. Hı. Bütün bu dediklerin doğru mu? Yoksa benimle eğleniyor mu? Yalanım varsa gözüm çıksın. Sen benim kardeşim sayılırsın Semiha Görümcen olmaya da bayılırım doğrusu <gülüyor> Öyleyse ben de beklerim Ölürüm de başkasına varmam beklerim Zaten abimin askerliği yaralandı geçti Hı -hı. ne kaldı ki şunu şurasında Hı. Ama anana ne diyeceksin Varmam Vallahi de varmam billahi de varmam Beklerim bunu böyle ben <gülüyor> Aysel, bak hele... ...bu köyün arabası değil mi gelen? Araba mı? He ya, cama gel hele, bak... Aa, sahi... ...günümü vaktinde, hayırdır... ...Hasan emmilerin kapısında... ...ne Hı? arıyor ki orada? Bilmem, yoksa... ...hasta falan mı var? Hasta mı? Aa, yoksa Semih'a mı? Semih'a Evet, iki gündür iyi değildi ya... ...canım, üşütme demedi miydi anası... Öyle diyordu ama sakın başka bir şey olmasın. Aman deli deli konuşma ne olacakmış ki? Bilmem ki ana. Varıp bakmalı neymiş ne olmuş hadi. Dur hele dur. Ben de geleyim. <gülüyor> ah kızım. Semih'im. Bugünü de mi görecektik? Mum gibi eridi yavrum. Dur hele seli ha. Ağut hemen. Doktor ne dedi? Anlat değil. <gülüyor> Üşütmedir deyip başladıydık. Gün gün eriyor alıp gittik Doktor iyice bir dinledi film Filmleyim çekti Ciğerlere duman bağlamış Yavrumun ciğerleri duman Duman mı? <gülüyor> He, bakımsızlıktan ya da üzüntüden Diyor doktor Bakımsızlık mı sizin evde mi? Öyle ya bir evin bir kızı Babası da ben de üstüne titreriz Yediği önünde yemediği ardında ...bunu demediniz mi doktora? Demez miyim? Ee? <gülüyor> e, siz stres mi ne Üzüntü sıkıntı anlayacak Ah akılsız başım. Aa. Ah biliyorum ya neden olduğunu. Şimdi darg ediyor. <gülüyor> neden ki? Emin ustalarda da Semiha'mın hiç gönlü yoktu. Zorla taktık yüzü Her gün her gün ağlardı. Ee, çok zor ettiydin sen de. <gülüyor> öyle ne bileyim rahat eder dedim alışır dedim ah böyle olacağını bilseydim ah bilseydim <gülüyor> e doğru nereden bileceksin anlayız hep iyisi olsun istiyoruz işte. <gülüyor> öyle zaten aracıyı da çağırdım dün. emin ustalara haber saldım ah ama nasıl yeter ki zemi hamilesi nerede kimde gönlü varsa oraya vereceğim gidecek evlenecek olan o ah ah benim akılsız başım ah <gülüyor> Güle güle. güle güle ayağını da sal Güle güle <gülüyor> <gülüyor> Oh benim ya. Ah benim <gülüyor> Oh benim of. Hadi, hadi. Ayakta hadi. duracak hadi. halim kalmadı <gülüyor> of. Benim de ayaklarımda derman yok Evi nasıl toplayacağız Eee kızım Bir kere oluyor Yapacağız öyle e, Bu gece kına yarın düğün Bu yorgunluğu bir de arasınız da bulamazsınız Öyle ya Recep'im Bir kız Gerçi olan iki de ne fayda. Aman ana başlamayalım yine. Bir hele Aysel'in telaşı bir bitsin. Aysel'in telaşı, Aysel'in telaşı. Başka şey bildiğin yok. Askerlik dedin, geneli hikaye oluyor. Aysel'in telaşı diyor. Ha işte, yarın gelin alma, o da bitiyor. Bakalım sonra ne çıkacak? E, elin yaşı başı gelmiş kızı seni ömür boyu bekler ...beklemesini bekler de... <gülüyor> ...bir ümit yokken bekler mi? Ana ne, ne ömrü ne kızı? Hadi oğlum hadi... ...kaçın kurrasıyız biz... ...Semiha'yı dediğimi... ...bal gibi biliyorsun da... ...söyletme benim Anacım Hasan emmiler kim biz kim... ...münasip olur mu hiç? Laf mı ettin? Niye olmayacakmış? Duydun. Aysel geçen gün ne dedi? Kızın gönlü sende. E kapına gelip de... ...al beni diyecek değil diye ya... Anası babası da malum. Semiha ne dese o olacak. onlar mı gelip ilsesin seni? Bırak şu inadı da birkaç gün sonra varıp Allah'ın emriyle isteyelim. Maksat işin adı konsun. Olan gücümüzle bir vakit yaparız düğünü. Oh sen düğünü bile yaptın ya anacım. Verirler mi ki? Sonra bir de köylüye rezil olmayalım. Kız istedi diye kim rezil olmuş da biz olalım? Recep'im, oğlum beni iyice dinle. Hasan emmi sen de iyi biliyorsun kalender adamdır. Gözü toktur. İnsanın hasını malla ölçmez. Eee? Seni de oğlu gibi sever. Dedim ya onların gelip seni istemesini mi bekleyecek? Eh, bilmem ki ana. Bilmem ki. Recep. İnat etme dediğini tut. Bir bildiğim var elbet. Ana. Başka kimseye demeyeceksin ama. Ne köyden birilerine ne de emmilerime. Usulca git konuş. Vermezlerse öylece kapansın gitsin. Tamam mı? Ha. ...hala vermezlerse diyorum da oğlum. Kimseye deme dedim. Tamam, tamam, demem. Kimseye deme. emimlere bile demeyeceksin. Ay tamam, emmimlere bile. Oh, şükür ya Rabbim. ya bir görmeliydin anam ilk defa abimin üzerine bu kadar vardı ay, yani şimdi evet bir haftaya varmaz anam sizde ay aman Allah <gülüyor> bana çifte mutluluk kendi gelin oluşum bir yana sanki bugün sen de bize gelin oluyormuşsun gibi seviniyorum <gülüyor> sağol Ananlar bir pöz çıkarmaz değil mi Deli misin kız Anamın aklı başına geldi Aynanı yapar mı bir daha Yapmaz mı Yok canım Zaten birkaç defadır ağzıma arayıp duruyor E Esi vermezler diye bir şey yok <gülüyor> Desene yakında bizim ev bir düğün daha göreceğiz <gülüyor> <gülüyor> Oğlan evi geldi galiba Dur candan bakayım şey. Onlar mı Semiha ha, Evet onlar Hadi gözün Sağ olasın Darısı başına Recep oğlum hadi vakitti Oğlan evini bekletmek olmaz. Gelini çıkarmalı. Ya, ya çıkarmalı Hasan emmi. Çıkarmalı da. He. Emmilerimden birini bulaydım. O niye ki? Babamın yerine. Aysel'i çıkarmak ne için. Ne lüzumu var Recep? Bugüne dek onlara babalık sen etmedin mi? ha Arıyla namusuyla Aysel'i sen vermedin mi? En iyisi sana yakışır oğlum. Hadi hadi. Bilmem ki Hasan emmi doğru olur mu? İki tane emmin varken... Ben diyorsam olur Recep! Sözümü dinle! <Gülüyor> çatla sıl kayna olan bizim kız bizim çatla olan bizim kız bizim çatla sıl kayna artık bak herkes muradına erdi sonunda birinci kaynana'sı. kızını telli duvakla gelin ettin Böyle günde ağlanır mı hiç, Ağlanır oğlum ağlanır. Kadın milleti bu. Evde kalsalar ağlarlar. Ağlar. <gülüyor> <gülüyor> Tuhaf değil mi? Dedim ya kadın milleti. <gülüyor> ee, Recep oğlum. Nihayet bu günleri gördük. Ya. Hadi hadi darısı başına. Artık senin de düğününü görelim yahu. Görürüz inşallah Hasan <gülüyor> emmi. Görürüz. <gülüyor>